salli ala rasulina muhammed ala muhammed ala muhammed ala en fatih kelgendi allahü resjumu habiwa konumunun tamamını kullu allahü alametu allahü ama Rabbim kalplerimizi de burada hazır eylesin. Kullarımızı da cem eylesin. Amin. Yani bir araya gelmeyi maddi ve manevi alemde nasip eylesin. Amin. Evet. Ee, yani bedenler bir olabilir. Kullar dağınık olursa bu feyir vermez ve huzur vermez. Ne, ne buyuruyor mülakıflar hakkında Haşif Sûresi'de Estaizu <gülüyor> billâ resmîlâ tahsebûm cemî'en sen onları cemaat halinde görüşün ve birlikte sanırsın. Ama onların kalpleri darma dağınıktı İşte bu münafıklara yapışan bir haldir. Rabbimiz'i bu halden muhafaza eylesin. Ay. Bedenler bir geliyor. Kalpler ayrı gitmesin. Ay. Kalpler ayrı yerlere düşünmesin. Hep ruhlar bir yere tevekkü etsin. Bir şeye yönelsin. İhlas ile sırf Allah rızası için i̇şte canımızı kurtarmak. Azaptan kurtarmak, ateşten kurtarmak, bu dünyada kötü itinattardan kurtulmak, kötü ahlaktan, kötü amellerden kurtulmak, çocuk çocuğumuzu kurtarmak, yakınlarımızdan başlayarak uzaklara doğru, e, akrabamızdan başlayarak, vendi, aşirete, en yakın akrabalarından, aşiretinden başlayarak, hamilemin korkut uyar, tehdit et, yani öndeki tehlikeye geçikleri haber ver, e çünkü onlar bilmiyorlar. Dünyaya geldik, istediğimizi yaparız, yiyelim, içelim, yatalım. Zannediyorlar ama e, çok büyük tehlikeyle karşılaşacaklar. Ahirette çok büyük sıkıntılar var. Bu dünya bitti bir e, Hepimiz birden ahiretle karşılaşacağız. Yani ummadığımız bir anda, beklemediğimiz bir anda, bir anda ahiretten tencere ferde açılıp melekler görüldüğü vakitte bunun dönüşü yok arkadaşlar. Bunun telaffüsü yok yani. Onun için dergimizin çağrın içine bakar. Yani ben de konuşuyorum işte ne kadar amel edebiliyor? Ama en azından e, ahiretin yakın olduğu, gelecek olduğu, ahirette hesapların zor olduğu, e, bunların farkındayız tabii. Farkındayız ama kahvet var, ciharet var. İnsanlıklar alim hoş e, günah işlerken gafin ve karidir günah işleyen herkes caided. Açıklamada ne buyuruyor? Ee "Sümme in amil-suu' bi-jahalatin, sümme tabu min ba'dahi wa aslahu. İnne rabbike min ba'dihi ghafurun rahiim." O rabbim alladhi amil ya günah değil. Sümme tabu min sonra tövbe edenlere ve Yaptıkları yanlışları ispah edip telafi eden, işte, kaza eden, hakları velalık kalan gibi ispah eden yani işi düzeltenlere اِنَّا رَبَّكَ شُبَّةِ شَيْنَا رَبِّدْ مِنْ بَعْدِهَا Yani bu cevbe ve ispahattan sonra لَغَفُورٌ Elbette çok örtücüdür, rahimun ziyade acıyıcıdır. Fakat orada bir müşkilat var. Kimin tövbesini af affederim diyor, kime غَفُورٌ رَحِيمٌ diyor şimdi burada bilgisizlikle kötülük yapıp sonra tövbe eden. Bu sefer sıkıntı var. Neden? E biz haram olduğunu biliyoruz. <gülüyor> e iç içen kumar oynayan zinadenler, çoğu bunlar haram olduğunu duymuşlar. Ya bu sefer şimdi bunlar tövbe edecekler. Dönüş yapacaklar. Fakat bilgisizce günah işleyip tövbe edeni affederim. Uyurulunca e ben bilerek yaptım. Hani o anda belki huzur üzere değildim. Allah'tan kafiliydim. Ama ben bunu Günahını bilerek yapıyor bu yapanların çoğu. O zaman belki de mefkaklı olmaz mı diye bir sıkıntı çıkıyor bu ayetin zahirinden. Onun için tefsirsiz meal okunmaz. Tefsirsiz meal okuyan helal olur. Kalkarak, şimdi gençlere haşlama çalışıyorlar. Kur'ana bakın, Kur'ana bakın, meal bakın, meal okuyun. Niçin? Hadisleri inkar ettirmek için tefsir, hadis, fıkıh, haklar, tasavvuf. Bütün bu ilimleri göz ardı ederek, halbuki bütün bunlar Kur'an'ın izahıdır. Yani Kur'an'ın terim tek başına kaldığı zaman ne gibi olur? Anayasa maddeleri gibi olur. Anayasa maddeleri hiçbir hakim mahkemede hüküm verebilir mi? Evet. Veremez. Anayasa mahkemesinin hiç kimselerin özel yaptığı suça göre bir tertibi yok ki anayasada. Kur'an'ın terim anayasanın metni gibidir. Bunu içtihatlarla hala bile bu tabi devam ediyor biliyorsunuz mahkemeler. Yargıtay içtihaladı falan. E yani ne demek? Yorumu açık. Yine Kur'an <gülüyor> hemmar müdürücü. Hz. Aleyh Efendimizin halicileri gönderirken İbn-i Abbas Efendimizin ne dedi? E, sakın ayet okuyor, onlarla mücadeleye kalkma. Niçin? Kur'an'ın çok yönü vardır. Sen bir yönden tutturursun onlar bir yönden tutturur. Lakin Hacı-i sünnetlerle, hadis mücadele. Ama şimdi adam hadis-i şerif'i reddettiği zaman, bütün haramlar farklılır. E şimdi Kur'an'ın mealine bakıp ne olacak? Dövme yaptırmak caiz mi, değil mi? E, haram, lanetli bir şey, dövme. E, hadis bir şey, ayette yok diyor böyle bir şey, o zaman caiz. Altın yüzük, ayette yok, caiz, hepsi caiz. Halbuki ayette ne var? E, Nadi akım bu Rasulü'nün. Rasulü'nün ne verdiyse onu alın. E, mani akım hangisidir, Ne yasakladıysa vazgeçin. Bu kadar hadis niye bariz oldu? Milyonlarca hadis var. Neden? Kur'an-ı Kerim keşsiri için. Çünkü Mevlâne buydu. Senle aileye geldik ki bu zikri Kur'an'ı sana niçin indirdik? Bir beyin e linnaz İnsanları açıklayasın diye. E demek ki burada bir kevyenin, keşsirin, açıklamanın rolü var. Yeri var. E, yoksa ne derdi? Oku geç. E, Oku geç dedikten sonra Peygamber'in çok rolünde kalmıyor. Zaten Arapçı topluma, ee, Kâbî'nin damına da inerek de herkesin evine de girelim. Mükeller <gülüyor> bilim, bu mükeller istedikleri gibi. Ve yüri, yüri, yüri, yüri, yüri. E yüri, her bir yerleri ne istediler diyor. Ben yanmam için sabah kalktığımda yatağımın yanında açık böyle. Bir de şey kitap halinde olup da açma zahmetine de katlanmayacak şerefsiz. Böyle diyor. Açık vaziyette <gülüyor> kağıtları, sayfaları açık bulacağım diyor. Sayfalar gelirse inanır diyor. Sayfalar gelir ama... Gelirken ne Ezra Aleyhisselam'la? Zevânilerine birlikte girecek. <gülüyor> Amel defterleri de uçuşacak gelecek. Kiminin sağına, kiminin soluna düşecek. Ama zevânilerine birlikte girecek kökülere. <gülüyor> Sana Peygamber yol diyor. Tevazu edeceksin. Bak sallallahu aleyhi ve sellem ümmi. Dokumaya atması yok. Hiç mümekcep, medrese görmemiş. <gülüyor> Neden? Ben ona öğrettim Mevla'yı. O, Mevla, o ledüleyin midir? Bütün İslam ledüleyin midir yani ve lakin sen tabi zahiri ama olacaksın, o sana bütün yolları göster e şimdi meallerin olacak hiç değil. sen şimdi bu ayetin meale baktığın vakitte sıkıntı, neden? cehaletle günah şey. sonra tevbe edenin afederim, e bu sefer e biz cehaletle yapıyoruz ki bu günahları hepimiz günahları bile bile yapıyoruz, herkesin kendine göre alıştığın bir günahları var, arada düşüyor, arada kalkıyor efendim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 ne büyük bir makam sahibi olduğunu şuuruna ermiş değildir. O şuura ermiş olsaydı o günahı yapamazdı. Demek burada bir cehaletten maksat dedik. Mevla'nın azametini hakkıyla takdir edemeyip bilmemek demektir. Yoksa günahın günah olduğunu bilmemek kayıtlı olsaydı hiç kimse tevbesine olmaz? Herkes günah bilerek yapıyor. Anladınız? Onun için e, tabii ki halim de olsa hoca da olsa ne olsa ol olalım e, günah istiyorsak Mevla'nın azametini, kudretinin büyüklüğünü o anda takdir edemiyoruz demektir. Hakkıyla takdir edebilecek ilme sahip olsak o anda, o günah düştüğünden günahtan engellenmemiz gerekir. Nasıl günah yapacaksın? Yani polisin gördüğünü bilerekten hırsızlık mı yapılır? Gizli kamera olduğunu bilmediğinde kameraya takılıyorlar işte her Görüntü yani, Görüntü alınıyorum bilse yapmayacak soygun morgun. E Mevla beni görüyor, bilen günah işleyemez. Demek o anda Mevla'nın o görme sıfatını ne düşecekler ona kahvete gelip boşuna düşülüp unutturuyor. Dolayısıyla mazur olmuyor tabii ki. Günahkar oluyor. Yani tevzüyle kabul oluyor devre ettiği zaman. Ama hiçbir günah işleyen Allah'ın değerini, azametini bile hep işlemez. Mutlaka bir cehalet eseridir. İstedi Allah'ın icra olsun, o anda Allah'ın makamına cahidir. Bilmiyor Allah, ım. bir şeyi yapmayacak. Dolayısıyla kusursuz değiliz, günahsız değiliz. Ama bir farkımız var. Nedir o farkımız? E, günahdan ısrarcı değiliz. Ne o ısrarcı olmak? Hiç tevbe etmemek. Yani günahdan doğru estağfurullah dememek, tevbe etmemek, pişman olmamak bu çuklarının başında bir beladır. Bizim bu sohbetlerden en büyük canımız e, bir nedamet, bir ıhtar. Bir, Tezkir, hatırlatma, ne yaptık, ne ettikse ahiret, ölüm, kabir Bunlar konuşulduğu zaman pişmanlık geliyor İşte ki bir daha günah etmesem diye bakıp şu günahların var Herkesin bir açtığı günahlar var Bunları bırakmaya niyetleniyor e, Kimisi o niyetini icraata sokabiliyor Kimisi niyet bazında kalıyor Ara sıra yine tabi düşüyor Ama mesele nedir Bizim Rabbimiz var onu bilmemiz Rabbimiz bizi görüyor bilmemiz Burak altındayız ondan sonra. Her seferinde ya Rabbi beni affet, ya Rabbi beni affet. Ben günah işledim, beni affet. E tabi ki bu da e, yine de çaredir. Hiç affet beni dememekten çok daha iyidir affet beni. E bir daha yapıyorum, bir daha yapıyorum. Ama evlada buyuruyor ki, madem bir Rabbi olduğunu biliyor, onu yakalayacak gücü olan bir Rabbi olduğunu biliyor, onun için ne yaparsa yapsın ben affederim. Şirkin dışındakileri affedeceğini zaten beyan ediyor, vaat ediyor ama şahıs e, bazında bu adamı affetmiş midir, etmemiş midir, bu adamın tevbesi, benim tevbem kabul edilmiş midir, etmemiş midir gibi konularda e, şahıs olarak iyidir diyemeyiz. Ve genel olarak kabul olduğu, tevbe kapısının açık olduğu, dönüşe inkar olduğu, Rabbimizin devamlıca pay bıraktığı, e bütün Aziz Kerimelerin ve ortak beyanızı o yüzden ümitsiz olmayalım. Ama hakikaten yaşımızla ilerliyor, yani ölüm bize çok yaklaşıyor. Artık bizim payımız çok, oynama payımız kalmamış. E, Tezikte olmak lazım. Hani işte de güneşlemeden durmamıyorsa peşinden hemen estağfurullah, hemen tevbe alalım, bir daha nasip alalım, bir daha düşünmeyi diye dua edip yalanmak lazım. Ve dünyanın değerini, kıymetini bu itibarla bilmek lazım. Biraz nasıl haklerine okuyalım Eyvah-i işler istiyoruz, ucuz ucuz işler istiyoruz. Çoğu ahirete istemiyoruz. Ekseni dünya ile ilgili işlerimizin ihya almasını, can almasını istiyoruz. Çok ucuzcuyuz. E, sonsuz hayat çok bizim için önem arz gibi bir görüntümüz var. Çok kötü bir durum. E, bu... Teknoloji çağında bu son zamanda tamamen e, görsellik hakim, tamamen insanlar gördüğüne inanmaya başladı. İşte, efendim, görmediği şeylerden Haz demeye başladı. E, tamamen dünya e, tuşların içinde parmaklarının önünde oraya basıyor, oraya basıyor. internetlerden şuradan buradan e, her türlü isteğine ulaşmaya çalışıyorlar. da bazıları artık gelmeye, tozmaya bilen yüzüm kalmadı. Eskiden tabi günah işlemi, sinemaya gidiyorsun tiyatroya gidiyorsun efendim şarkı dinleme ayrı gidiyorsun falan. Şimdiki o düğmelerle internetlerle istediği saatte istir. Eskiden program mecbur saat 8'de onu kaçırsa kaçtı. Şimdi kayıt sistemleri çıktı. Diziler kayboluyor. İşte o dizilerin hepsini biz namazdan beter. Yani namazdan daha bir Ka kaçırmaması lazım. Kaçırırsa da sonradan izinleme imkanı var. Böylece kafaları tamamen dünyaya e, a, mal olmuş durumda. Oda, uçlar da, her yerde ellerinde böyle bilgisayarlar, laptoplar, şeyler e, tamamen <gülüyor> dünya. Dünya meşgul eti. ilgili bir şey çok ağır kaldı. Çok ağır kaldı. Böyle bir zamanda da bu sohbetlerin önemi çok mühim oldu yani. Yeri attı, Allah için adım atmak bir yere gelmedi. İlim meclislerine, hidayet meclislerine Allah Teala İmkanlar takip eylesin, sebepler yaratsın, engelleri kaldırsın. Milletlerimizi, azimlerimizi kuvvetlendireceksin. Allah-u Teala iyi meclislere bize gelmek gitmekte kolaylık var ya sahi. Nefsi şeytanın bağlasın. Bize engel çıkaran nefsi şeytan, hayıra gitmeyelim, bilim mecliste gitmeyelim. Oo. Ne manilerinde var. Aklın, hayatın duracak bir şey, bir şekilde sıkıntılar çıkarır. Bir talebe medreseye gitmesin, bir cemaat sohbete gitmesin, bir yavrumuz iseylih pahaya gitmesin. Şeytanın sırf bir meşgalesi. Çünkü bütün kaygını burada yaşıyor. Onun için de çok hınçlanıyor. Hocalara da çok hınçlanıyor. Kim insanlara vaaz eder, hidayetlerine vesile olur, onlarla da çok uğraşır. Çünkü neden en büyük düşmanları o alimlerdir? E neden? Eğer bütün insanların hidayetine vesile olursa şeytanı işsiz bırakıyor.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 Ee, ama e, siz de bize dua edeceksiniz inşallah. Allah gözden, nazardan muhafaza etsin. İnsanın şerlerinden muhafaza amin. Amin. Yani tabii ki bu bizim de başımıza gelmeyen kalıyor maddi manevi. Bunlar da neden oluyor? E, i̇nsanların hayrına çalışırsan, buna buna delalet ediyor ki sen insanların ilgine çalışıyorsun ki e, insücin şeytanları da senar düşman oluyor. Ya, buna buna delalet ediyor, bu birbirinin göstermesi. Ama biz daveti i tebliği bırakmayacağız. Efendim... Sen amel edemesen de iyiliğe emret diyor hadiserim. Yani neden? Şimdi olman iki suçlu olsun. Bir amel etmemek, bir tebliğ etmemek. Bari suçunu bile indir diyor. Ve ne ayrıldın ki? Men yem teşteni bu külle. Kötülükten ne yedin? <gülüyor> e, şu günah deyin, şu yasak deyin. Sen hepsinden sakınamasan, diyelim adam sakalıyor. Sen ona diyebilirsin ki sakalını bırakmak kuvvetli sünnettir, vaciptir hatta. Tıraş halandır, mesela Bunu diyebilirsin. E senin de sakalın yok der sana. Ya kardeşim şimdi benim sakalım yok bana Her günah. Şimdi sana demezsen iki için günah ben sana söylüyorum yani. Mesela bunu demekte fayda var. Tehsil eder mi? Tehsili az olun derler. Ya tehsili az olsun. Ne yapalım? Şimdi sen adama namaz kıl demende fayda var. Sen kıl, kılmıyorsan kıl de. E bir de kendi kılmaz, adamada da dedi, sen de kılma, boş ver, kılanlar ne fayda görmüştü ben. Bu tam zındık, zındık ekler, sabuk. Ama ben kılamıyorum, ben helaktayım kardeşim, sen helak olma bak, ahiret var. Bunu dese, bu bir iyi bir şey, iyi bir şey. Gerçi biraz gülümüş kurumak bir biraz etkisiz olur, biraz e, adama şey ederler ama sen de dersin ki kardeşim, de ne ne? Efendim, e, şeytan nefis beni sarmış beni iterliyor. Ama ben bu bunları biliyorum, bu hakkı biliyorum. Ben şimdi sana nasıl yanlış söyleyeyim? Ben sana sana mu söyle. En azından bu azileye devam edelim. Bu bizi kurtaracak diyor. Bu devam, sebat, inşallah. Ey Yerveren, ey oğul, icali himmetlifi ruh, himmeti, gayeni, gayretini, maksadını bütün nereye yönlendir? Ruh'a yönlendir gelişme yapmائیں۔ Ne demek? Yani ruhunu parlatmaya, ruhunu güçlendirmeye, manevi tarafını efendim güçeltmeye uğraşsın. Çünkü dünyaya gelmemizden maksat da yemek mi, işlemek mi? Bunlar olacak ama bunlar için gelmedik. Allah'a göre bütün evren ise ve insanları hiçbir gaye için yaratmadım. İllâ niyâ Ancak beni bilsinler, liyarifun manasını verin, mihne abbas diyor. Beni tanısınlar ve var, kulluk etsinler. Tan tanıyarak kulluk edilirse çok yüksek maksatlara ulaşılır. Öbürsünü adet kabininden kalır. O zaman marifetullah maksat demiş Mevla'yı tanımak. Tasavvuf elinde rivayet ettiği bir hadisi kutçiği var. Manası sahiptir. Lafzı varit olmayabilir ama emrullah nezdinde lafzı varittir. Ben gizli bir hazineydim, ee, ne demek gizli, Mevla bir şey gizleyemez, bir perde ölçemez, aman kimse yok ki bilsin. Tanınmayı sevdim, tanınmak istedim. Şimdi biz, Mevla bizi tanımamıza muhtaç mı? Bizi yarattı da biz onu bildik, tanıdık, zikrediyoruz diye bir şey kazandı mı? Bir ilerleme kaydetti mi? Ahşa,خلق kırk'a yarbaşı var ya, yarbaşı var. Hazır razı tefsirinde de bu var, bunun tefsirinde. Ben mahlukatı yarattıysam, onlar benden geçicin diye yarattım. Ben onlardan geçiciyim diye yarattım. Kurban olduğum Allah. Ne çarktan zarardan, bu nezer? Ne biz? Ne, ne bu? Ya ibadiyet ve nevelik ve hazırlık ve insik ve cinnik. Canu, canu, canu. Allah'ın etkari biri Ma zade zade gibi bir şey. İnsanlarınız, cinleriniz öncekileriniz sonrakileriniz, gilen içinizdeki en takva adamın kalbi üzere yani haramlardan sakınan diyelim siz bu ve bu gibi olsanız benim mülkümde zerrecik bir ilave artış depamaz. Yahya bey dedi ne bu bu hadis-i ve sahih-i Müslim'de geçen. Devenle öyle bu mahre bu neyse de bu. Öncekilerini sonra insanlarınız cinleriniz. Yani ala Kalb efceli olduğu Allah'ın bir mucb. Mane basa dağlık bir mucb iş ya. Hepini toplansanız billeseniz, ittibaçseniz, içinizdeki gelmiş gelmiş en bozuk adamın kalbi üzere olsanız, yani bu Ceydi gibi, Karon gibi, firavun gibi olsanız, benim mülkümleriniz bir şey, eksik O zaman sizin ibadetleriniz bana bir şey kazandırdı. Kendiniz kazanacaksınız. Marifetullah için beni tanıyın, e, beni tanıyın, siz kazanın. Arif olun, ben maruf olacak değilim. Ben beni zikretmem yetiyorum, kendimi bilmem yetiyorum. E zaten kendimi ancak kendimi biliyorum. İlla hu <mallahu> zatını zatından başkasının bilmediği Allah'ı teşbih eder. Kim bilir onu kendisi gibi? Bizim iminimiz ne? Marifet, Marifet sarısı, arif. Arif-i Billah. Allah'ı bilen adamlara, evliyalara diyor. Şimdi bizim Mahmut Efendi Hazretleri gibi zatlar Allah başımıza eksik. et. Arif-i Billah denir o zatta şimdi. Arif-i Billah mesela. Öyle zatlar var. Bir tane değil dünyada. Ee, Ölmüşlerimiz daha çok var. Dünyada da şu anda az da olsa var. Arif-i Billah. Allah'ı bilen ne de demez bu? Ne kadar olacak bir şey. Yani ona alim deniyor da Arif diyor. Arif anbaşet ki gerdet haksinağ. Herki alif, nis nebbel cinsi naz pendehakkarda diyor. Yani alif ne demek? Hak şinas olacak. Yani devamlı allah Teala ile müfeti olacak, müzsiyeti olacak, Mevla'dan kaydı her şeyden soğuk olacak, Mevla'yı düşünülecek, zimredecek, işte evliya Allah'ın halleri. Yani alif olmayan diyor, e -efendi, e İnsan cinsinden sayılmaz diyor. Yani biz bizim durumumuz biraz burada tabii bayağı sıfırın altına düşüyor. Alif olmayan insan cinsinden Sayılmaz çünkü cinleri ve insanları beni bilsinler. Hiarifûn, irfan için yarattım. E, o zaman e, yaratılış gayesine hizmet etmediğin zaman e, biraz e, iyi olmuyor yani. E, sokak, e, ormandaki e, hayvanlar gibi e, ilimsiz, marifetsiz, ilim de kurtarmıyor. Demin dedik ya Allah e, hadsini, kadri, kıymetini bilmemek. Ne yapar da bu Allah'a Kullar asla benim kadri kıymetimi hakkıyla takdir ederdiler. Hakkıyla kimse takdir edemiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem itiraf edilir, Sübhanetel! Ma'ruf nâbi hakka ma'rifetir. Ya ma'ruf, ey bilinen Allah'mız! Biz senin hakkıyla bilemedik. E burada daha kimsenin konuşacak mecalik kalma. Ama sana hakkıyla bil e, denince sana ağır geliyor. Senin şarteller atıyor, çıkortalar yanıyor, her yer gidiyor. O zaman sana diyorlar, ''Fettekullah mesdata akım.'' Gücünüz yettiği kadar bari takva olun. Gücünüz yettiği kadar tanımaya bakın. E şimdi sen gücünün yettiği kadarla da el itikadıyla, il isimleriyle, sıfatlarıyla tanımaya kalkmadığın zaman bu hepler affedersin, Orman mahsullüğü oluyor. Olmaz. Hayvanda ne farkı kaldı? Ya. İnnelü rrahman ma'ar <gülüyor> vahina itisalen dune keyfin ve kıyar kudünasen dune nesnasin ferah Neyse, daha çok, <gülüyor> öyle bir ruh değil Mala. Kıtayı Arabçayla çevirmiş muharebede, esası masalif her zaman. Mantuğa Arabçayla çevirmiş Rahman Teala'nın bazı insanların ruhlarıyla üçü var. Ne demek? Böyle etkende manasında hulü ittihad değil. Haşa Allah bir şeyin içine girmez, haşa birleşmez hiçbir şeyle yarattıkları ne mi var? Malik oladı Rabbiler <gülüyor> var. Rabblerin Rabbi ile toka ne yapması olabilir? Ama her kuluya irtibatı bir değildir Değilir. Çünkü Efendi Hazretlerinden olan manevi irtibatıyla benyendir midir? Seninden bir midir yani? Bunu da böyle iktidar nasıl edebiliriz? Mükemmel <gülüyor> Ama burada ne yok? Şekil var mı? Bu irtibatta şekil var mı? Yok. Kıyas var mı? Yok. Benzetme var mı? Teşkil yok. Manevi irtibat var. Allah'a emanet olsun iltibat var. Ama ne diyorsun? Nas dedim. Nesnas demedim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 Cenab-ı Allah'a şurada şimdi bir şey çıksalar Allah muhafaza hepimiz de olduk ne meytince, meyanat gelir yani ölüler halinde bu da delilik. Burada bir tane kıvırlaşma olur mu yani? Yok. Ama ruhlar ölümü ölenler ruhsal bir hareket halindedir yani. Onun için insan dediğim mi muteber olan ruhtur. Esas insan ruhtur. Onun için ne diyor Muhammed Hazreti? Himmetini ruhuna kor. Yani derdin ruhunu yetiştirmek olsun. Ruhu tecliye Silahlamak, parlatmak, çünkü ruh. ruh nereden geliyor ruhun aslı? Beden gibi değil, beden toprakta. <gülüyor> Adam neden uçan buradan toprakta? Ruhun aslı nerede? <gülüyor> Arşın, <gülüyor> nuruından. Arş neresi? Cennetin tavanı ya. Sen bu cennette Arşu Rahman diyorlar diye. Cennetin tavanı Rahman'ın Arşıdır. Ha Nereden geliyor? Cennetin de böyle bir yer. Erden. Yine beiklerden bulur. Min nebdeyi, Bedenin, e min al-kasmi wal-watalu. Ruhun nedey, al-mishish noktasi Bedenin asle esası yerin toprağındandır. O zaman şu dünyada ruh nerededir? Gurbettedir. Aş nere taş nere. Beden nerededir? vatanındadır. O zaman acımak lazımsa kim acıyalım? <gülüyor> Evindeki, varkındakini acımayalım. Yani gelip yatıyor zaten nefis. Gurbette uzak üzüntülü. Niye üzüntülü? Mevla'dan ayrı düştü, arştan ayrı düştüğü için o ruhun mayası üzüntülü. Sen gurbetteki üzüntülü olanı acılıyor. Dolayısıyla ee, ruh gurbette, O.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 <gülüyor> enayi, dinler, deyin şutesi, millete yediriyorsun parayı, canlı çıktık atanlar. O konuşuyor da, sen ona diyorsun ki az kur, az kur, Az kur. Çünkü ruh tarafı ne diyor? Her imfakat, hayır yapmesele, vasi uğrundan gelen para o taraf. Ama kimin de nefis galibleri, kiminde de ruh galibleri. Ben diyorum ya Allah'a zalibun ala. Sen buyuruyorsun ki Allah işine galibdir. Ruh da senin tarafındandır. Sen bizim ruhlarımızı galip eyle. Amin. Bizler ki mağlupeyiz. Amin. Eşimle kavga et ya. Amin. da bir şey kalmaz. Amin ya. Bir jebel temsil şey şunu. <gülüyor> Ruh. olacak. Yallah تعالى onu Ebu Bekirle beni buyurdu. Yani bu bu baba ameli teşvik için büyük sıktır. Rabı şefaat Amin. Orada bir menkıbe yazmış e, bu Şiilerin hakkında yine oluyor Khadijeh Hazretleri e, Rıdvan es-Semal isimli zat anlatıyor. Benim bir komşum var diyor. Ebu Bekirle ömene sövüyordu. Harşar. Ah ya bu Şiiler çok sövüyorlar ya.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 Birden Resulullah'a gördüm, sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim, ya Resulullah bu komşumdan ne çekiyorum ya? anamı babama şöyle bir şey değil, ya bu Bekir Ömer'e söylüyor. Ne yapacağız? Kâhiyatın Efendisi diyor, bir mızrak şey verdi bana, kaç. <gülüyor> hançer gibi. Al dedi diyor, git onu kes. Gülay bu! Ben de aldım diyor, adamı getirdim, yatırdım diyor, kestim diyor. Gülay bu! Oradan adamı kestim diyor, bir telaştan diyor, uyandım diyor. Uyanımdan baktım namaz da katılmadan dalmışımdır. Hemen abdestimi namazımı dedim. Bir de baktım yan komşu pas pas bağıran seslerdi. Allah Allah. Nedir ne diyelim? Bir dedim bakayım dedim. Dediler bir felence ansızın öldü. Sanoğlu diyor işte konsült manzete hemen gittim baktım. Ayrıca benim dünyada kestiğim yerden boğazın orada kesik var. Allah Allah. Bu çok garip bir menkir dekir diyor ulema ve evliya. Ebu ve dısıttıktır <gülüyor> mı menakıbından da. Temaz dönmedik de menakıbı çok olur. Şiiri birini ne yapmış? Öküzü birini yapılda bir takmış. Birini Ömer vermiş. Bunda İtaci Erkemi Hazretleri cikrediyor kitapında yani. Çok büyük var. Ondan sonra birini öküzü birini bunu boyutlamış gebermiş. O ya İmam-ı Azam Hazretleri olalım ya bu aynı zamanında oluyorlar? Haber geldi ki böyle böyle olmuş. İmam-ı Azam olacak demiş ki gidin bak Ömer adını taktığı öldürmüştü. Demiş. Ha ben herhalde Ömer adını taktığı boyutlamış. Bu büyükler bunlar. Başımızın tatil bunlar. Dil bize kullardan geldi ya. Hakkım şefaatlerden herhalde. Ay. Buyur diye herhaldeyle Hazreti Sıddır'ın sözü. Bu cesetler kafasuk duyur, kuş kafesleri gibidir. Vastabül ve istabül devab. Hayvanların ahırları gibidir. Şimdi senin bu bedeni var ya ya kafestir ya ahırdır diyor. Bu beden ceset bir hapishane. Ne için huycu? Ölene kadar kumpulda hapiste. Ama bu e, mahal ya kafes niteliğinde, ya ahır niteliğinde taşıyor. Fetimeki avcılar sicimine iman den. Sen seni kendi kendine bir düşün, karar ver. Sen hangi çeşittensin? Yani senin bedenin kafes niteliğinde mi, ahır niteliğinde mi? Herkes konuşuyor ki kendini yazık kabul ediyor. İnkilapın tayrı, kuşun gülmediği yer yukarı doğru gözünü diken, yüksel doğru yücelmeyi hedefleyen uçuşa geçmek için gün bekleyen, açılmasını bekleyen uçuşa geçecek kuşlardan isen Kur'an-ı Kerim'deki İlci'i İlâ Rabbi ki Rabbine dön bakalım, razı yeten, razı yeten sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak bu davulun sesini Yüzyıllık tabun sece içittiği zaman ve yine başka bir halde e, Sakın korkmayın, sakın üzülmeyin. Çocuk yolunu bırakıyoruz, maldan mükten ayrılıyoruz diye kederlenmeyin ve e, size vaat edilen cennetlerle sevinin, müjdelenin. Önünüzde cennet var, bu dünyadan çok daha iyi yere gideceksiniz. Hiç evinizi alamayacaksınız, hanımınızı alamayacaksınız. Çoluk çocuğunuzu düşünmeyeceksiniz. Arkadakilerde biz yardımcı olacağız. Seninle de beraber sana en üst ve yoldaşı olacağız. Efendim, bu ayet-i kerimelerin duyduğun zaman tatlıyla uçacaksın. Saiden yükselerek, ilahen tekrude, taçipip oturacaksın. Ve ali buruculdan cennet burçlarının en üstlerindesidir böyledir. Ne gibi? Tebaa'al Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi İhtezze'l arşu bi memti Sa'd bin Muaz. Muaz Hazretleri Es-Kabile'sinin ensardan efendisi o vefat ettiği zaman ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz'ın ölümüyle Rahman'ın arşı titredi bir insan ölüyor, arş titriyor, arş, Allah'ın arşı. Bir insan sahabeden tabii büyük insan, tabi ki o rastgele biri değil. Niye kütüpheliyor? O geliyor er diye sevincinden sallanıyor i̇şte, i̇şte adam olsak da böyle aşağılardakiler, melekler hep değil ya? Murgar gibi leş gibi gelip de meleklerin bile tiksindiği bir halde elini sürmeyecekleri bir leş halinde ölmek ne gibi bir şey ya? Evet. Sahipleri ve ruhları arşet seviyor ya, "Aşa bana geliyor." diye seviyor. Bazı levhaleri böyle sevabı o kadar ağır geldi ki, aş taşıyor diyorlar. Yani. Allah'a böyle kulları var. Sen sevap kazanmanın çok yolları var. Yani. Kazanmış adamlar. Ve ayade billahi. Allah'a sığınırız ki, "İn gün teser ise bir süfliye eğer Adi e, tabiatlı, süfdi yaratıklardan yani nefsini hevasına salmış, lezzetlerine meyillettilmiş e, hayvan gibi yaşamış. Kemalallah <Sessizlik> Teala, Allah Teala buradu zere, ülaketen <Sessizlik> amin ve lomal. Kafirler, davarlar gibidir. Hatta davarlardan da daha yolsuzdur ve sapıktırlar çünkü davar yine sabah salarsın, akşam ahırını bulur, bular. Sabah nerede, akşam nerede gitmiş, tuvalette sızmış, içmiş. Evet evinin yolunu bile kaybeden, aklını geçirenler var. Davadan da beter. İtikadı zaten bozuk, hayvanların itikadı bozuk değil. O zaman, felahete emel intibarece, senin durumun akıbetin husran, sen gidebilirsin. Min cahiyeti dav, evinin köşesinden, sıcak yatağından alınıp, Cehennemin dibine gitmeyeceğinden emin olma. Çünkü neden? Hayvan gibi bu cesedini hayvan gibi e, yaptıysan hiçbir yücelme gayretin yoksa, hali tarafa bir yönelişin yoksa maneviyatını kemale mi? Derdin yoksa durumun vahim. Doğru Diye oldu ki evet.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 Yerin orası anlamına geldik. Allah bize göstermesin. Ay. Ölürken cehennem gördün mü? Durumu ne? Evet. Cehenneme gireceksin demek bu. Çok kötü bir şey. O başlıyor. O zaman kapattın kapattın göstermeyin. E göstermeyin sen o filmleri, dizleri bilmem ne mi kapatın kapatın diyecektin. Muharra kadar sen şimdi Orada demedin günahları kapatmadın defterleri. Ama melekleri gördüğün zaman cennetten müjde alınmak var. Cehennemden müjde alınmak var. Yani tehdit bahsede. O dua kabat onlara. Estağfurullah. Ya La, la e melekleri gördükleri zaman hiç müjde almayacaklar.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 ölüm zamanı geldiğinde melekler insanın içine davarlarına giriyorlar. Ruhunu sıkıp çıkarmaya başlıyorlar. Allah Allah. Şey gibi yani portakal suyu sıkar gibi. Ruhunu sıkarak çıkartmaya başlıyor. Nereden? Ayaklarının e, parmaklarından başlıyor. Soğumaya çamurdan çıkar. Çekilirken nereye kadar? Dizlerine kadar. Sonra başka bir melek cemaati veriyor. Onlar karnına kadar alıyor. Sonra başka bir melek cemaati veriyor. Onlar boğazına kadar alıyor. Boğaza geldiği zaman devreye Arzalatılan müdür. Er e, bütün canı çıkanların boğazdan teslimatını kim alır? Arzalatılan. Çünkü Arzı kerevelerde iki türlü var. ne bize? Elbette rayid. İyete vefal dine kafirül melaiketu. O kafirlerin canını melekler alırken bir ateşten kamçılarla suratlarına kütlerine çevire çevirem, eline çevirem vuruyorlar. O adam burada, hastanede yatakta, da bayağı yiyor. Oh, Sen bir görseye dinliyor melekler nasıl vuruyorlar ölüm anında. Burada melekler canını alabilir, başka halde de var. Melekler alıyor, burada çeviriyorlar. İşte bu melekler ahvan, yatırıcı melekler, ayaktan dize, dizden karna kadar, karından boğaza kadar taife taife melekler içine giriyor. <gülüyor> Ama se Seyyidah Söylesine Aleyhi Aleyhi قُلِيَةَ رَفَّعَكُمْ مَلَكُ الْمَوْضِ اللَّذ۪ي اُكْلَبِكُمْ ثُنْ مَيْلٰى hani حُرْجَعُونَ şöyle ki, sizin canınızı ölün meleği alacak. E şimdi orada melekler yok, burada ölün meleği, bundan zıtlık var mı yok? Çünkü melekler yardımcıdır. Ayaktan beri boğaza getirene kadar, türlü türlü esnaf, melake-i kiram devrede vardır. Boğaza geldiğinde,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 Garantilediği için, cennetini gördüğü için hemen çıkıyor, gülüyor yağdan kıl çıkar gibi çıkıyor. Çünkü direkt cennet canlı yayın. Cennet şu anda hazır ya, bak burası senin yerin diyor, nasıl gitmez adam. E, ölmeden gidemiyor. Onun için işte, müminin ruhu, <gülüyor> yağdan kıl çekerim. Yok efendim, e, münafık ise, kafir ise, mücrib ise, fasık ise, Allah'a Allah, Allah olsun. <gülüyor> cenab sol kanadını neşe ediyor, açıyor sol kanadında yine Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ona da geliyor. Bu ilginç bir şey. Bunu çok yoraklarda getir. Sol kanadında ne yapıyor? Cehennemi gösteriyor. Oradaki azapları, katranları, yılanları, akrepleri, katıl katıl akrepler böyle. O yılanlar o nasıl enderek bir ne zehir yiyecekler onu mesela. Böyle onları gösteriyor. Bir de cehennemde gideceği yeri. Özel yani senin yerin şurası. Hapçan'daki oda gibi. da senin yerin. O zaman bu artık kesin cehennemli olduğunu görüyor. E, o da zaten ne ana baba, ne çocuk, ne çocuk görecek hali. Kimseyle ilgilenecek ne cani. Kavuluyor zaten o kadar moral bozukluğu cehenneme. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Allah. Allah. Allah. Allah. Şimdi adam mahkemeden bir karar çıksa, yüz kere müebbet. Bak, Yüz kere müebbettir. Adam nasıl beş sene tutaklanmış, yüz kere müebbettir. Beş yüz sene, bin sene hapis adamı. Bana da 50 sene istediler. Ne yapacaklar da beli değil de şimdi yamsın adam diyoruz mahkemede birer karar çıktı 20 sene hapis zor hakikaten zor yani bunu tabii ceza tarım atarını üstleyici yatıyor yine dediğim gibi 15 sene yatacak falan yani 15 sene yat zor mu ya, zor hala hani böyle eni ayağın yıkılıyor çok çocuğun senle ayı var falan falan tabii üzücü bir şey de. Allah muhafaza özlü ama kardeşim sen ölürken o cehennem manzarasını gördüğün zaman yerin burası dendiği zaman bunun da hiçbir kaçarı var mı ya? Yanmak bu edilir. Onun için dünyanın ne zindanı ne yapacağını edecek? Zaten ölüyor umarım. Ağızdaki <gülüyor> de ölüyor. Dışarıdaki de ölüyor yani. Biz fark etmez yani. Ece de değişmez. Ama tabi görücü şeyler insanla hüviyetinden kısıtlanmak İstemez ayrı davran. Ama şimdi bu insanların e, birkaç sene ceza aldığındaki üzüntüsüyle veya evet, kanser olduğunu duymasındaki üzüntüsüyle veya çok çocuğunun öldüğünü veya malının yandı üzüntüsüyle hiç bu cehennemin gösterilmiş yerin burası denmesinin e, dehşeti ya İmanlığı için bir değil. İmanlığı için bir değil. Tabii dünyada da afiyet istiyoruz. Ahirette de afiyet istiyoruz. Dünyada da bela istemek ee, bize emredeyim mi? Afiyet istiyoruz. Ama dünyanın ruhsvaylığı, dünyanın hapisliliği, dünyanın mahrumiyetleri ahiretin mahrumiyetlerinden çok zordur. Biz onun için hep işimiz, derdimiz ahiretimize yönelik olsun. Yoksa bu yani <gülüyor> görülmemiş bir şey. Ağapaşa gibi yaşadın, kış sütü kurulursun, sıcaktan soğuk su sokmadın, her nimete boğuldun kaldın, o kadar Rahat adam birden cehennem önüne açılıyor. Gelin burası. Bu çok hele bir zor gelir. Rahat yaşayana daha da zor gelir. Dikkat etmek lazım. Keyif kaç olmak lazım. Devamlı dertli olmak lazım. Devamlı düşünmek lazım. Kendini bir gibi garanti görmemek lazım. Ne kadar amelin olsa da kabul olunmama tehlikesi var. Son nefeste dönme tehlikesi var. Kalbin fırıldak gibi döndürülme tehlikesi var. Ne adamlar sonra sapıttılar? Bütün ne olacak durumumuz? Bir şey de belli değil. Bugün yoldayız elhamdülillah. <gülüyor> ne diyoruz? Hazreti Bastı Hazreti çok böyle işleri var. Ve cennetin hazreti semanalar kadar. Cennetin eni göklerle yerler kadar. Bir adama verilecek cennet. Yedi kat gök yan yana, yedi kart yan, yan yana. On dört kart yan yana koy. Sırf bir adama verilecek cennetin eni bu kadar. Ya boyuna kadar. Bu kadar ayeti kerime ne? Eyvah! Ah! Dedi bayıldı ah dedi, hayırlı dediler efendi dedi. cennet ağacı okunuyordunuz cehennem ağacı gibi bayıldınız yani ne yazın cennetin eli o kadar boyu o kadar, bir adama verecek 60 dünya kadar, ama bir karış gelin yoksa diye bayıldım dedi ya Şimdi mesele oraya geçitmek lazım, hemen aaa cennet anlatıyor, tam bana göre ne güzelmiş falan, nasıl tam sana böyle sen neyini göresin sen <gülüyor> sen ona göre misin, tam sana göre de, sen ona göre Şimdi, yani mantığımız yanlış bir hasarı baskı olmuş, 130 tabel görmüş, Nebemus Altaymin hanımlarından emmiş, şu devletliği maaen sayır. Yani tabiinin kaybısı tabakasında ve üyesel kalemiden sonra o yani o arada bir makam. Bu makamda bir insan yani cennet ayetinde bayılıyor. Bir cehennem ayetinde bile bayılıyordu. Terslik var, mantığımızda terslik var, anlayışlarımız yanlış. Hiçbir şeyimiz garanti değil, garantiye gibi rahatlığımız var. Bu iş bir iş, iş değil. Bunu verevah olmak en Hasan ile Basriye, rahmetullahi. Hasan basar dede o kere ona verildiği şurmet mağdalarinin bir, bir yudum böyle bir küs taseline soğuk su verin. Feda Mabedel Kadher bar daha en aldı? Huş yani atma gitti mağluda. Bu ne lazım dedi hadis anlatırken üç kere bayıldı. O şehit Ali meselesi. Bayılınca ve bardak düştü miyediği elinde. Bir zaman baygın kalıyorlar tabii ki. Felemmâfâkı, ayılınca kıylenuh, ona denliyip Mâbâfâkı, yarabbâ sa'id, künyesi Ebu Sa'id. Ey Ayyan Hasen-i Basri, ey Ebu Sa'id. Ne oldu? Söyledik bir şey anlamadık ya. Su verdik sana. Kâle hûdûki, zekâkü ünniyete elin nâir. Cehennem elinin e, temennisini hatırladık. Hep Kur'an-ı Kerim'den tabi. Hine kulûnne ne zaman diyecekler, ye elini cennet, cennet de eline ne diyecekler? Enne fîhu aleyhâ minel mâ yevnün mâ râzâ bâzûl kûl diyor ki, velâ dâ herkünler eline cenneti, yani cehennem eline cennet eline seslendi. Cehennemden, cennete ses gidiyor ya! Cehennem nere? Cennet nere? Orada böyle idâ, Mevla duyurtuyor. Elever bulu علينا من الماء burada yandık susuzluktan kuruduk bize biraz su akıt Elmin malı da pek ya da Allah'ın severdiği rızıklardan bir şeyler yollayın sanki onların elinde babanın soyu ol ya bazı nasıl sunacaklar <gülüyor> Kalu! bunlar ne dediler? cennetten sesle cevap verir inna Allah harrama ma ala'l kafirin Allah suları ve rızıkları kafirlere, imansız ölenlere yasakladı. Biz veremiyoruz. Tabii hep bu kafirler geçmesi biraz bize bir ümit veriyor kafir olmamamız ama kafir olmadan ölmek şartıyla. Burada sıkıntımız ve tehlikemiz devam ediyor. Bir de el sünnet intikadına göre inançlarımız acaba ne derece sahih? Bunu da daha kontrol etmiş değiliz. Okumuyoruz çok, dinleniyoruz. Ama kafir değiliz elhamdülillah. Ee, Allah bunları kafirlere yasak etti. Şimdi ne diyor? Hasenim Asrı'nın Allah'ım ben diyor pardağ elime aldım soğuk suyu bak bunu dünyada içebiliyorum. Şimdi neyi hatırlıyor? Ya ben imansız ölürsem kafir ölünce cehenneme girersem cehennemde de bu suya muhtaç olacağım ve istediğim halde bana verilmeyecek. Benim halim ne olur o zaman diye Hoca Hasan-ı neyi düşünüyor? Cehennemdekilerin bu talebini ve buna verilen red cevabını düşünerek de dünyada bu suyu buldum ama yarın durumum ne olacak diye efendim bayılıyor ve bardağı düşürüyor. Bunlar imanın yüksek seviyede oluşum, ahirete yakının, gözle durur gibi görmekten öte inanışın tezahürleri, göstergesi. Bizler böyle halle hastalanmıyor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 Orayı düşünüyor yani. Daha iyi lezzetler var. Ya arkadaşlar, cennete biliyoruz ya. Bu ne mantık arkadaşlar? Bu ne saçmalık? Hasan cehennemdeki durumu düşünüyor. Ben öyle olsam ki Biz de çok cennete intikal ediyoruz. Efendim in yemekleri, durumu. Yani, eyyüven velek yani. Ey oğul, ey oğul, ey oğul, bayağı bir eyyüven velek gidiyor yani. bu saatler devam ediyor biraz daha. Allah Teala'nın tensini haber etsin. Biraz morallerinizi bozmuş olabiliriz. Ama bizim derdimiz keyfinizi kaçırmak. İhtiaçınızı kaçırmak. İhtiaç şehvetten geliyor. Eee gayrimeşru istekleri çoretmek. Mubah Fazla mubahları da meyli de kesmek. Yani bizim de derdimiz bu beraber. Bunu şuruz işte biraz hal yapıyoruz. Sana ne kadar bana ne kadar tesir edeceğiz. Allah tensini kalbe ileçecek. Moralinizi bozmakta fayda var. Ama bu gece duyduğum bir şey daha var. Mevlitsizi bari biraz bütün etkilerin gipten mefta gibi eve gidip kerehatikin, hanım ben mezadan yeni geldim falan. Hanım <gülüyor> bu kadar zavallı olan ölüs ortladı mı bera? Çoluk çocuğu da gelip beni. Yani. İşte abi dengeyi sağlamak değildi. Hep cehennem ayeti, mağyeti cennet ate, keşke gelir. Ya böyle azam ate, mağfra ate. Ne bir ibadi kullarıma haber ver. Endi endi mağfra ruhi. Şu acıyan şu baş ya. Evet, ama en Elnâzâvî! Şüphesiz azâbı! Ve nâzâvûn elîn! Tüm Kuma'yın devresi bunlar. Bizim sohbetlerden bu memnun var üzerine, Efendi Hazretlerimizden öğrendik, usul üzere gibi. Hamıd'a adı var, Hamıd'a Mustafa. Olca bu, Nihat hocayla e çıkar ya, ağma ağma olan, aşırılar okur falan. Ondan beraberdi yani bu gelinle mübarek. Balıklar, yedik aldan balıklarla, ondan sonra sesi bir gürleşti yani. Başkaları bir asıldı böyle, çayları alan şeyler. Bizim de, o sana diyor bak diyor, güzel yeyiz nasıl kançeresi kuvvetlendi ha. Biraz helva elini, helva ya ondan sonra mübarek adam seni başladı. Dedi biraz bir şey okuyayım mi? Ben tabii anlıyor musunuz? Herkes anlama seni. Ama kâh-ı karize Ya yü'l-müslimûl. Sen dersin ki, işte o bir La tud'u'nûl el-hadese vel-befale diyor şimdi, tabi cahil olsan vesilecek sadık, Allah'ım arasın gelsin yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lakin el-efibun, işte, lehme-l-kharufi el ve lehme-l-decageti mahliyeden misemenin onu makamlı da okuyor, tam ayet aynı. Bir yerde bunu okumuş, kadınlar hepsi ağlamaya başlamışlar. <gülüyor> çok etkilenmiş o şerbeti falan. Ömür Hoca ve Mevlüt hanımları demiş ki ''Yahu neyi etkileniyordunuz bunu, malasını anlarsanız kovarsınız malasını.'' Yani, kadınlar da etkileniyor adam. ne yapsınlar? ''Ve melle nefhanizel gedeûn egeûn cahilûn'' demiş. Biliyor musun? Yani ne diyor? Hani hocanın bile iki devir, kabak cennet, damludur, şerosullar çok severdi falan. Dayanmışlar buna sabah kabak, akşam kabak, adamdan içi dışına çıkmış demiş, sabah kabak, akşam kabak, yenir mi ya Resulallah demiş. Gacizim biraz tavuk yok mu, tek yok mu, kaz yok bu cennet dağ mı, cennet de yiyeceğiz, hepsini burada göndermeyin, yedirmeyin. Bu da ki ey Müslümanlar, biliyorsunuz sakın imanlarımıza diyor, merzimek, soğan, e, bakla işte o full deniyorlar, bu saatte çok yapıyorlar. E, bunları yedirmeyin, ya ne yaptın, diyor işte kuzu etleri yedirin. Ondan sonra efendim, e, halis yağ ile kızarmış tavuk eti ve diyenleri bunları yapmayanlar fevla yönlü cahilûn az daha diyecek şimdi sonra Allah'ın razı yani. olsun <gülüyor> bir de makam yaparsan tam ayet tanesi Allah muhafaza etsin Ondan sonra hocaların şeyleri söylüyor tabii millet e, onu anlamayınca e, anlamayı etkileniyor, ediyopca esirleniyor e, Yerken güzel efendim ee, ama Allah hocalar böyle yemeği severler diye de atları çıkmış ama her her alim ve labuz dedi. Ama sizin de ikram eden. Melek Laval'ın babalığı onun sırrı diye. Bir alim ikram yaptı 70 peygamber ikramı hadis-i şerif efendi Hazretleri babasından nakleden. E ee, ikram, şevap, fazileti var, şu var, bu var. Ama ve lakin tabii yediğim de yetmiyor. Ondan sonra gözün ta ahirete dikiliyor. Cennete dikiliyor. Oradaki bin çanak 70 bin kazan yemek, her birinden yiyecek, her biri başka renk, başka kal. Efendim hiç e, zerre kadar şişkinlik geçirmeyecek. Tamam, tamam, tamam. Bunlar hepsi bu vaatler doğru, bu lezzetler doğru, hak. Ama senin orada bir kaşık yemeğin yoksa, bir yudum suyun yoksa, cennette bir karış yerin yoksa buna biraz vahlanmak e, lazım. Bunu düşünmek lazım yoksa. Dünyada nimet olsun, ahirette de nimet olsun, Allah şükrümüzü iham etsin, şükrümüzü becerk etsin, muvaffak etsin. Mevla buyuruyor, hadise-i de İnnallâh deyav bâilâbiye külül hükmete fe ahmetu aleya veş kavuşur fe ahmetu aleya. Bir kul bir nokta yesen, hamd etse, elhamillâh desek, benim nimetim hamd diye razı olur mu olur mu? Yiyor, razı oluyor Allah ona. Adam namaz kılıyor, Allah razı ediyor bir yere razı ediyor. Çünkü şu meçeriz. Hani ibadete kuvvetliyetiyle yiyor, gafletle yiyor, ham ediyor. Mevla da diyor, ''Yakul'' diyor, her lokmanla razıyım'' diyor senden. İçiyor soğuk suyu veya meşrubat, ayran, efendim, limonata şubu, hoşaf. ''Elhamdülillah'' diyor, Mevla da diyor, ''Razı oluyorum senden bana hamd edin.'' Mevla sana ''yene içme'' demiyor ya. Yani. Ama hayvan gibi yeme, hayvan gibi içme. İnsan ol, insan, ruha sahip ruh, ruh, ruh. Yoksa bütün yemekler, hele ki marahmetli Allah'ın lezzetli rızıklarını diyor kuran. Şimdi marahmeti birbirine. Ha bu başka bir şey. Tosabüleri, e, evli Allah'ın makamları farklı bir şey. Onu e, herkesin becereceği işler değil. nefsini kırmak için yaparlar onlar. Soğuk su vermezler işte. Kendi 30 sene soğuk su içmiyoruz. 30 sene, 40 sene ne işi e, sıkıntı veriyor. Bunlar e, tabii ki ayrı bir makam. ...dünyada bir lezzetini terk eder ahirette... ...onun yerine çok daha iyisi verilecek bunlar da var... ...ama biz dengeli olalım inşallah... Ee, efendim, ...ne dünyası için ahiretini terk edenlerden olalım... ...ne ahireti için dünyasını terk edenlerden olalım... ...dünyada yaşayacağımız kadar gayretli olalım... ...ahirette duracağımız kadar oraya karşı gayretli olalım... <gülüyor> ...efendim cehenneme dayanabileceğimiz kadar... ...günahlarda olalım... ...cennete muhtaç olduğumuz kadar...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 ben seni seviyorum, sana kulluğum etmek istiyorum. Bu niyetle ihlası kadar lazım. allah Teala nasihat kolaydır, müşkün olan kabulüdür buyuruyorlar. Allah'ın kabul etmeyi, tesirlenmeyi, etkilenmeyi, amel etmeyi nasırı beylesi. Amin. Amin. Yüzmeyiz <gülüyor> maaşın, ya Uzvü Kemin Allah, Ya Kurubeyi Efendim Allah Nasib Küm Fehim Aşağıdakımlar Muhammed, Allah Allah Allah, Amin. Allahümme âsirikum minel hayri kulliği acihi ma adili ma alimna kim a'lam ne alem. Ta'lilikam ne şerri kullihi acihi ma adili ma adili ma alimna kim a'lam ne alem. Allahumma qataytanna qatatana kuvvetu ve heyyillenâ rşeda. min emriyia rşeda. rabbena alâ Allahümme kulliha. Ve c'innamı zidni adâbilâ ahura. Allahümme ful vel اللهم اجعل الإسلام مبنى امين الشرك دين له شيرم له دين له شيرم الله حمي كرمه دول فدول الله مش بالظالمين يا ظالمين رب الاسلام بي حاليمه يا امين عالمين الله يصر اخواننا المظلومين آه. في فلسطين آه. وفي كشمير وفي في وفي في شالتي طوجستان في الجزائر وفي في وفي و في مصر و في سوريا في شائر طاريه بالعوالم العالمين İzlediğiniz okay. okay. فتح لوث حمضينا اللهم نقهر كفره الذين يصدون عن سبيلك يجيبون رسلك بمقاتلون اعداء الباطلون اعداء الله الذي لا ترجع عن الباطل في نخورهم Afiyetin kulli beliye. Meselke afiyet. Meselke temamel afiyet. Meselke şükür alel afiyet. Meselke vınahinna. Allahümme. Salli ve sellem. Salli ve sellem. Salli ve sellem. Salli ve sellem. Hamedin nebiyyil ümmi. El habibil alil kadri. El habibil alil El El El Duygulara aci Ya Rabbi sen kanser olan, olanlara görmemiş Ya Rabbi bir an ya Rabbi, eceli ver Ya Rabbi, Afiyet ver Ya Rabbi. İman Allah'ın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 ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin